Şimdi yine el uluh ve el mercan'dan Oruç bahsinden okumaya devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Oruç babı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır buyurmuştur. Müslim 1793 İbn-i Ömer radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan bahisle hilali görmedikçe oruç tutmayınız ve yine hilali görmedikçe iftar etmeyiniz. Yani bayram yapmayınız. Eğer hilal size karşı bulutla örtülürse hilal için takdir yani hesap yapınız buyurmuştur. Müslim 1795 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutunuz. Şevval hilalini gördüğünüzde de iftar edin yani bayram yapın. Hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutunuz buyurmuştur. Müslim 1808 Yine Ebû Hureyre radıyallahu anhu şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir veya iki gün öncesinden oruç tutmak suretiyle sakın Ramazan'ın önüne geçmeyiniz. Bir kimsenin adet edindiği bir or orucu tutması bundan müstesnadır. Böyle bir kimse o orucunu varsın tutsun buyurmuştur. Müslim 1812 Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz şöyle haber vermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı aile fertleri yanına bir ay süreyle girmemeye yemin etmişti. 29 gün geçince günün evvelinde Yahut sonunda onların yanına girdi kendisine ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen bizim yanımıza bir ay girmemeye yemin etmiştin denildiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ay 29 gün olur buyurmuştur. Müslim 1816. Ebu Bekre'nin radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram ayları noksan olmazlar. Bunlar Ramazan ve Zilhicce aylarıdır buyurmuştur. Müslim 1822. Adi bin Hatim radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Sabahın beyaz ipliği aydınlığı siyah ipliğinden karanlığından ayırt edilinceye kadar yayın için ayeti nazil olduğu zaman Adi bin Hatim radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kitaben Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ben yastığımın altına bir beyaz ve bir de siyah olmak üzere iki ip koyuyorum da geceyi gündüzden fark ediyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhakkak ki senin yastığın çok enlidir. Senin kafan kalın da bundaki inceliği anlayamadın. Bu beyaz iplik ile siyah iplik, gecenin karanlığıyla gündüzün beyazlığından ibarettir buyurmuştur. Müslim 1824 Sehl bin Saad radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Sabahın beyaz ipliği, aydınlığı, siyah ipliğinden yani karanlığından ayırt edilinceye kadar yayın için. Bakara suresi 187. ayeti kerime nazil olduğu zaman bazı kimseler bir beyaz, bir de siyah iplik alıp bunların renklerini açıkça fark edinceye kadar yerlerdi. Nihayet yüce Allah azze ve celle Minel Fecri yani fecirden beyanını indirip bunu tamamen açıkladı. Müslim 1825. Abdullah bin Umar radıyallahu anhumanın haber verdiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal ezanı gece okuyor. Siz İbnü Ömmü Mektumun ezanını işitinceye kadar yayıp içiniz buyurmuştur. Müslim 1827. İbn Mesudun radıyallahu anh'unun naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilal'in ezanı veya Bilal'in nidası sizden hiç kimseyi sahurundan alıkoymasın. Çünkü o henüz geceyken ezan okur veya nida eder. Öyle ki namazda kaim olanınızı, yani sabah namazı yaklaşıyor diye vazgeçirsin. Uykuda olanınızı da uyandırsın. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini düzeltip yukarı kaldırarak aklın böylesi, böyle zahir olması fecir değildir. İki parmağının arasını açarak Böyle oluncaya kadar fecir doğmaz buyurmuştur. Müslim 1830. Enes'in radıyallahu anhu haber verdiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yeyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır buyurmuştur. Müslim 1835. Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu şöyle anlatmaktadır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazına kalktık dedi. Enes bin Malik radıyallahu anhu sahur ile sabah namazı arasında ne kadar zaman oldu diye sordu. O da 50 ayet okunacak kadar diye cevap verdi. Müslim 1837. Cerh bin Saad radıyallahu anhu'nun bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar yapmakta sünnet veçh acele davrandıkları müddetçe daima hayır üzeredirler buyurmuştur. Müslim 1838 Ömer radıyallahu anh'unun haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece şu taraftan doğu tarafından yönelip geldiği gündüz de şu taraftan batıdan arkasına dönüp gittiği güneş de battığı zaman oruçlu orucunu bozmuştur. Yani orucunu bozma vakti girmiştir buyurmuştur. Müslim 1841. Abdullah bin Ebu Alfa, radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Ramazan ayında bir seferde bulunduk. Güneş battığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisine ey filan haydi bineğinden in de bize sevik karıştır dedi. O zat ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz gündüzdür dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar haydi in de bizim için sevik karıştır buyurdu. O kimse devesinden indi ve sevik bulayı peygamber aleyhissalatu vesselam'a getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan içti ve sonra eliyle işaret ederek güneş batıdan yani güneş şuradan batı tarafından battığı ve gece de şuradan doğu cihetinden geldiğinde oruçlunun iftar vakti girmiştir buyurdu. Müslim 1842. İbn Ömer radıyallahu Anhuma şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yayıp içmek sizin oruçları birbirine eklemekten nehi buyurdu. Sahabeler: "Ama siz peş peşe oruç tutuyorsunuz ya Resulallah." dediklerinde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam "Ben sizin gibi değilim zira ben Rabb'im tarafından yedirilir ve içirilirim." buyurmuştur. Müslim 1844 Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle nakletmiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orucu birbirine eklemekten nehyetmişti. Müslümanlardan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü sen bir günün orucunu diğer güne ekliyorsun dedi. Buna karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin hanginiz bana benzer, ''Rabbım Celle Şanuhu beni yedirip içirdiği halde ben gecelerim.'' buyurmuştur. Fakat sahabilerin art arda oruç tutmakta ısrar etmeleri üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlarına bir gün sonra bir gün daha arka arkaya iki gün ekledi. Sonra üçüncü günü hilali gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arka arkaya oruç tutmaktan vazgeçmeyenleri ihtar eder mahiyette, eğer hilal bir ay gecikseydi ardarda arda oruç tutmayı, yani savmı visali, sizin için ibret dersi olsun diye o kadar arttırırdım buyurmuştur. Müslim 1846. Enes Allahu anhu şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanda namaz kılıyordu. Ben de geldim ve yanı başında namaza durdum. Bir başkası daha gelip o da namaza durdu. Nihayet bir cemaat olduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim arkasında olduğumu hissedince namazda hafifletme ve kısaltmalar yapmaya başladı. Sonra evine girdi. Kendisi öyle bir namaz kıldı ki onu bizim yanımızdayken kılmazdı. Sabaha ulaştığımızda kendisine, dün geceki namazda arkanda bizim olduğumuzu anladın mı diye sorduk. Cevaben, evet. Yaptığım hafifletme ve kısaltmaya beni sevk eden, sizlerin varlığını anlamış olmamdır buyurdu. Enes radıyallahu anhu, sözlerine devamla, Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir günün orucunu diğerine eklemeye başladı. Enes radıyallahu anhu devamla, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir günün orucunu diğerine eklemeye başladı. Bu, ayın sonunda olmuştu. Sahabilerden bazı kimseler de, oruçlarını birbirine eklemeye başladılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu kimselere ne oluyor ki, oruçları birbirine ekleyip duruyorlar. Muhakkak ki sizler benim gibi değilsiniz. Allah Azze ve Celle ye yeminle söylüyorum eğer ay benim için uzasaydı muhakkak amellerde şiddet gösteren bu müfrit kimselerin şiddet ve ifratlarını terk edecekleri bir oruç tutardım buyurdu. Müslim 1848 Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken hanımlarından birisini öperdi deyip sonra da gülmüştür. Müslim 1851. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme oruçlu olan öpebilir mi diye sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'yi işaret ederek Şundan sor buyurdu. Çünkü Ömer radıyallahu anhu o anda Ümmü Seleme'nin oğluydu. Bunun üzerine Ümmü Seleme radıyallahu anha ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu fiili yaptığını haber verdi. Bu defa Ömer bin Ebu Seleme yani buradaki Ömer peygamber aleyhissalatü vesselamın övey oğlu. Ey Allah'ın Resulü Allah azze ve celle... Senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin ederim ki Celle şanuhu Ben Allah azze ve celle'ye karşı Hepinizden daha saygılı Ve ondan daha çok korkanınızımdır buyurmuştur. Müslim 1863 Ayşe anamız, radıyallahu anha Ve ümmü seleme validemiz radiyallahu anhuma peygamber aleyhissalatu vesselam ihtilam olmadan cünüp olarak sabahladığında oruca devam ederdi demişlerdir. Çünkü peygamberler ihtilam olmazlar. Çünkü ihtilam olmak şeytanın aldatmasıdır. Peygamberleri şeytan aldatamaz. Müslim 1864. Ebu Hurayra radiyallahu anhu şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisi gelerek helak oldum ey Allah'ın Resulü dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhisselatu vesselam da seni helak eden nedir diye sordu. O şahıs Ramazan'da oruçlu iken hanımımla cinsi münasebette bulundum ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir köleyi hürriyetine kavuşturabilir, azad edebilir misin buyurdu. O zat, hayır kavuşturamam ya Resulallah, azat edemem dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, öyleyse iki ay ara vermeden oruç tutmaya gücün yeter mi? Diye sordu, hayır buna da muktedir olamam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, altmış yoksulu doyurabilir misin dedi o kimse, hayır onu da yapamam, doyuramam onları. Ya Resulallah dedi. Sonra o zat oturdu. Bu arada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme içi hurma ile dolu 15 sağ alabilen bir zembil getirildi. Sağ bir ölçü birimi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zata bunu al da sadaka yap buyurdu. O kimse benden fakir bir yoksula mı vereceğim ya Rasulallah? Medine'nin kara taşlı iki tarafı arasında buna benim ailemden daha muhtaç bir ev halkı yoktur dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yan azı dişleri görününceye kadar güldü. Sonra o kimseye öyleyse bunu kendi ailene yedir buyurdu. Müslim 1870 Ayşe hanamız radıyallahu anha şöyle rivayet haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kimse gelerek "Yandım." dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Niçin yandın?" diye sordu. O zat "Ramazanda gündüzleyin eşimle cinsi münasebette bulundum ya Resulullah." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sadakalar, sadakalar." dedi. O zat "Sadaka verecek bir şey yok." dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona oturmasını emretti. Derken peygamber aleyhissalatü vesselama içlerinde yiyecek bulunan iki zembil geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam o fakir kimseye bunu alıp tasadduk etmesini emir buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 1873. i̇bn Abbas... Allahu anhuma şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethi yılında Ramazan'da yola çıktı. Kedid mevkiine gelince buraya kadar oruç tuttu. Sonra orucunu bozdu. Resulullah aleyhissalatü selamın sahabileri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiillerinden daima en yeni olanlarına tabi olurlardı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer esnasında insanların başına toplandığı ve gölgelendirmekte oldukları birisini gördü ve bunun nesi var diye sordu. Sahabeler oruç tutmaktadır dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferde oruç tutmanız her zaman sırf bir iyilik sayılmaz buyurmuştur 1879 Enes Malik radıyallahu anhun rivayetinde anlatıldığına göre Enes bin Malik'in radıyallahu anhu kendisine seferde Ramazan orucu sorulduğunda biz Ramazan'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yolculuk ettik bu yolculukta ne oruç tutan tutmayanı ne de tutmayan tutanı ayıpladı diye cevap vermiştir. Müslim 1884 Enes Allahu Anhu şöyle haber vermiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile beraber bir seferde bulunmuştuk. Bizden kimisi oruç tutmuş, kimisi de yemişti. Sıcak bir günde konakladığımızda çoğumuz gölgelenmişti. Elbisesi olan elbisesiyle kimimiz de eliyle güneşten korunuyordu. Oruç tutanlar hararetten kesilip düştüler. Buna karşılık oruç tutmayanlar kalktılar, çadırları kurdular ve develeri suladılar. Bu faaliyetler üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün oruç tutmayanlar tam sevap alıp gittiler buyurmuştur. Müslim 1886 Ayşe Validemiz radıyallahu anha şöyle nakletmiştir Hamza bin Amr el-Eslemi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sefer halindeki oruçtan sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dilersen oruç tut Dilersen oruç tutma diye cevap vermiştir Müslim 1889 Emud Derda'yı radıyallahu anhu şöyle anlatır. Biz Ramazan ayında çok sıcak bir günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sefere çıktık. Her birimiz sıcaklığın şiddetinden dolayı elini başına koyuyordu. Aramızda ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Abdullah bin Revaha radıyallahu anhu'dan başka oruçtan kimse yoktu. Müslim, 1892 Ümmül Fadl Binti Haris Radıyallahu anha şöyle haber vermiştir Biz bazı insanlar Arefe günü onun yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Oruçlu olup olmadığı Hususunda münakaşa ettiler Bir kısmı Resulullah oruçludur Dediler Yani kimin yanında Münakaşa ettiler Ümmül Fadlın yanında Bir kısmı Resulullah oruçludur dedi bir kısmı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu değildir dedi Bunun üzerine ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir bardak süt gönderdim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada Arafat'ta devesinin üzerinde vakfe yaparken o sütü içti Müslim 1894 Ümmül Fadl'ın meseleyi çözmesindeki firasetini görün burada Ümmül Fadl radıyallahu anha şöyle haber vermiştir Ashab'tan bazı kimseler Arefe günü oruç hususunda şüpheye düştüler Biz de Arafat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunuyorduk Bunun üzerine ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta iken ağaçtan oyulmuş bir kap içerisinde kendisine süt gönderdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sütü içti demiştir. Müslim 1895. Ayşe anamız radıyallahu anha şöyle haber vermiştir. Cahiliye devrinde Kureyş aşure günü oruç tutardı. Hicretten evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aşura orucunu tutmuştur. Medine'ye hicret ettiğinde yine aşura orucunu tuttuğu gibi sahabilerine de bu orucu tutmalarını emretti. İkinci sene Ramazan ayında oruç farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isteyen aşura orucunu tutar isteyen de terk eder buyurmuştur. Müslim 1897 Ardullah bin Ömer radıyallahu anhuma Şöyle haber vermiştir Cahiliye devri ahalisi aşura günü oruç tutarlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ve Müslümanlar da Ramazan orucu farz kılınmadan Önce o gün Oruç tutmuşlardı Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şüphesiz ki Ashura Allah'ın günlerinden bir gündür. Artık dileyen o gün oruç tutar. Dileyen de o gün oruç tutmaz buyurmuşlardır. Müslim 1901. Abdullah bin Suud radıyallahu anhu anlatıyor. Abdurrahman bin Yazid şöyle dedi. Eş'as bin Kays bir Ashura günü Abdullah'ın radıyallahu anh'unun yanına gelerek... ...onun yemek yediğini gördü ve... ...ey Ebu Muhammed... ...aşure günü nedir bilir misin? O da nedir diye sorduğunda... ...şüphesiz bugün aşura günüdür dedi. İbnu i Mesud radıyallahu anh'u ise... ...Ramazan orucunun farz kılınmasından önce... ...bugünde oruç tutulurdu. Ramazan orucu emredilince... Bu terk olundu demiştir. Müslim 1905. Hümeyd bin Abdurrahman'ın Muaviye bin Ebu Sufyan radıyallahu anhum ecmainden naklettiğine göre kendileri Muaviye bin Ebu Sufyan'ı radıyallahu anhum'a Medine'deki hitabında yani Muaviye bir aşura günü Medine'ye gelip halka hitabında şöyle derken işitmiştir. Ey Medineliler! Hani alimleriniz, biliniz ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim, bugün için şöyle buyuruyordu. Bugün aşura günüdür. Aşura günü oruç tutmayı Allah Celle Şanuhu size farz kılmamıştır. Halbuki ben oruçluyum. Sizlerden her kim bu orucu tutmak isterse tutsun, tutmak istemeyen de tutmasın buyurmuştur. Müslim 1909. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudiler aşure günü oruç tutuyorlardı. Yahudilere bu orucun mahiyeti sorulduğunda onlar böyle bir günde Allah azze ve celle Musa'yı ve İsrail oğullarını Firavun'a karşı galip kılmıştır. Biz de o günü tazim maksadıyla oruç tutuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Biz Musa'ya sizden daha yakınız ve evlayız buyurarak, O günde oruç tutulmasını emretti. Müslim 1910 Ebu Musa radıyallahu Anhu şöyle anlatır, Aşure günü, ...Yahudilerin tazim ettikleri ve bayram edindikleri bir gündü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...o gün sizler de oruç tutunuz buyurmuştur. Müslim 1912. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatmaktadır. İbni Abbas radıyallahu anhuma... ...kendisine aşura günü orucu sorulduğunda... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... Bugünden başka faziletinin bütün günleri içermesini talep ederek oruç tuttuğu bir gün ve bu aydan yani Ramazan'dan başka faziletinin bütün ayları içermesini talep ederek oruç tuttuğu başka bir ay bilmiyorum demiştir. Müslim 1914 Selama bin Ekva'a radıyallahu anhu şöyle bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günü Eslem kabilesinden bir kimseyi gönderip insanlar arasında şunu ilan etmesini emretmiştir. Bir şey yememiş olan oruç tutsun, yemiş olan ise artık orucunu geceye kadar devam ettirsin. Müslim 1918 Rubey Bint Muavviz bin Afra Radıyallahu Anhum Şöyle rivayet vermiştir Haber vermiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine etrafındaki Ensar köylerine aşura günü Kuşluk zamanı şu haberi gönderdi Her kim Oruçlu olarak sabaha ulaştı ise Artık orucunu tamamlasın kim de bir şey yiyerek sabahladı ise gününün geri kalan kısmını yemek yemeyerek tamamlasın. Rubey sözlerine şöyle devam etmiştir. Anhu. Biz bundan sonra aşure orucunu tutar, bütün çocuklarımıza da tutturur ve onlarla mescide giderdik. Oruçlu çocuklarımıza boyalı yünden oyuncak düzerdik ve Onlardan biri yemek diye ağlarsa, iftar vakti erişinceye kadar ona bu oyuncağı verip eğlendirirdik. Müslim 1919. Yani küçük çocukları ibadete alıştırmak için çare aramışlar. Onlara merhameten aman hadi canım tutmasınlar onlar daha küçükler deyip de işi savsaklamışlar. Baştan sıkı sıkıya kavramışlar. Tabi onların çocukları da öyle olmuş. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi şu iki günde oruç tutmaktan nehyetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi şu iki günde oruç tutmaktan nehyetti. Birisi orucu tamamladığınız Ramazan bayramı günüdür. Diğeri de kurbanınızın etinden yediğiniz kurban bayramı günüdür. Müslim 1920. Ebu Sa'id hudri radıyallahu anhu, Peygamber aleyhissalatu vesselamdan şöyle işittiğini haber vermiştir. İki günde oruç tutmak sahih olmaz. Kurban bayramı günü ile Ramazan bayramı günü. Müslim 1922. İbn-i radıyallahu anhuma rivayetinde anlattığına göre bir kimse İbn-i Umar radıyallahu anhuma'ya gelip bir gün oruç tutmayı adadım. Ancak bu nezrettiğim günde kurban bayramı yahut Ramazan bayramı gününe isabet etti. Nasıl yapayım diye sordu. İbn-i Umar radıyallahu anhuma Yüce Allah azze ve celle nezri yerine getirmeyi emir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bu bayram gününün orucundan nehyetti demiştir. Müslim 1924 Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'unun şöyle söylediğini Muhammed bin Abbad haber vermiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'u Kabe'yi tavaf etmekte iken kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü oruç tutmaktan nehyetti mi diye sordum. Cevaben, şu beytin sahibine Allah Azze ve celle ye yemin olsun ki, evet nehyetti demiştir. Müslim 1928. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu bildirdiğine göre, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz, Cuma'dan bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmadıkça sakın yalnızca Cuma günü oruç tutmasın buyurmuştur. Müslim 1929 Seleme bin Ekva'a radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Ayeti nazil olduğunda Oruç tutmayıp da fidye vermek isteyenler oruç tutmayıp fidye verdiler. Bundan sonraki ayet nazil olunca o ayet fidye vermeyi eda ve kazaya gücü yetmeyenlere taksis etti. Müslim 1931. Ayşanamız radıyallahu anha şöyle rivayet etmiştir. Bazen Üzerimde Ramazan'dan oruç borcu kalırdı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile meşgul olup ilgilenmekten dolayı bu orucu Şaban ayından başka bir ayda yerine getirmem mümkün olmazdı. Demek ki orucu Şaban ayına kadar ne yapardı? Tahir ederdi. Müslim 1933 Yine Ayşe anamızın radıyallahu anhe Haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kimin üzerinde Oruç borcu olduğu halde O ölürse O ölünün velisi Ölen kimse yerine oruç Tutabilir buyurmuştur Müslim 1935 i̇bn Abbas Radıyallahu Anhuma şöyle haber vermiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bir kadın gelerek Annem Üzerinde bir ay oruç borcu olduğu halde öldü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, Eğer annenin üzerinde herhangi bir borç bulunsaydı, Sen o borcu öder miydin diye sordu kadın. Evet deyince, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Öyleyse, Allah azze ve celleye olan borç, başka borçlardan daha ziyade ödenmeye layıktır buyurmuştur. Müslim 1936 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu) haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi biriniz bilhassa oruçlu bulunduğu gün artık kötü söz söylemesin ve cahilliğe kapılmasın. Eğer bir kimse kendisiyle dövüşür yahut ona söverse derhal ben oruçluyum, ben oruçluyum desin buyurmuştur. Müslim 1941. Sehel bin Sa'd radıyallahu anh'unun naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan, Kıyamet gününde yalnız oruç tutanlar girer. Onlarla beraber başka hiçbir kimse giremez. Kıyamet gününde oruçlular nerede diye çağrılır. Oruç tutanlar kalkıp o kapıdan girerler. Oruçluların sonuncusu da bu kapıdan içeri girdiği zaman kapı kapatılır. Artık ondan içeriye hiç kimse giremez. Müslim 1947. Ebu Sa'id el-Hudri'nin radıyallahu anhu haber verdiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kul Allah azze ve celle'nin rızası için bir gün oruç tutarsa, bundan dolayı şüphesiz ki Allah azze ve celle o kulun yüzünü ateşten yetmiş sonbahar, yani yetmiş yıl kadar, uzaklaştırır. Müslim 1948 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim oruçlu iken unutup yer içerse orucunu bozmayıp tamamlasın çünkü ona ancak Allah celle şanuhu yedirmiş ve içirmiştir buyurmuştur. Müslim 1952 i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan başka hiçbir ayda tam olarak oruç tutmamıştır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer aylarda oruç tuttuğu zaman onu gören birisi hayır yemin olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ay hiç iftar etmiyor diyecek kadar oruç tutardı. Oruç tutmadığı zamanda da onu gören birisi hayır. Yemin olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ay hiç oruç tutmuyor diyecek derecede de oruç tutmazdı. Müslim 1959. Enes radıyallahu anhu şöyle nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen o artık hep oruçludur, o hep oruçludur denilinceye kadar oruç tutar, bazen de o artık hiç oruç tutmamıştır, o artık hiç oruç tutmuyor, tutmayacak denilinceye kadar oruç tutmazdı. Müslim 1961 Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Abdullah'ın ben hayatta bulunduğum müddetçe geceleyin namaz kılacağım, gündüzleyin de oruç tutacağım diye yemin ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verildiğinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten sen böyle mi söylüyorsun dedi. Ben de kendisine evet böyle söyledim ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen bu ağır ibadeti yerine getiremezsin. Sen bazen oruç tut, bazen ye, bazen uyu, bazen de namaz kıl. Her aydan üç gün oruç tut. Her iyiliğe onun on misli mükafat vardır. Kim bir iyilikle gelirse, işte ona bunun on katı vardır. Bu, her ayın üç günü oruç, bütün sene oruç gibidir buyurdu. Ben, Bundan daha fazlasına muktedir olurum dedim. Öyleyse bir gün oruç tut, iki gün ye buyurdu. Ben bundan daha fazlasına muktedir olurum ya Rasulullah dedim. Öyleyse bir gün oruç tut, bir gün tutma. İşte bu Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Bu oruç tutmanın en adil olanıdır. Ben bundan daha fazlasına muktedir olurum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha faziletli oruç yoktur buyurdu. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma ihtiyarlayıp da taahhüt ettiği ibadeti yerine getirmekten aciz kalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği her ayda üç gün oruç tutmayı kabul etmiş olsaydım ''Bana hiç şüphesiz ehlim ve malımdan daha sevimli olacaktı.'' diye hayıflanmıştır. Müslim 1962 İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu şöyle haber vermiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona veya bir başkasına ''Şaban ayının ortalarında oruç tuttun mu?'' diye sormuştur. O ''Hayır tutmadım.'' deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra iki gün oruç tut buyurmuştur. Müslim 1979 İbn-i Ömer radıyallahu anhuna şöyle nakletmiştir. Sahabelerden bazı kimseler Rıdvanullahi teala aleyhi mecmain rüyalarında Kadir gecesinin Ramazanın son yedi günü içinde olduğu gösterildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara: "Görüyorum ki rüyalarınız Ramazanın son yedi günü hakkında birbirine uygun düşmüştür. Artık kim Kadir gecesini aramaya kalkışırsa onu Ramazanın son yedisinde arasın" buyurmuştur. Müslim 1985. Abu Said Al-Khudri radıyallahu anhu şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidde Ramazan ayının ortasındaki 10 günde itikaf ediyordu. 20. gece dolup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 21. geceyi karşılayacağı zaman eve dönerdi. Kendisiyle beraber itikaf edenler de dönerlerdi. Sonra Kendisi bir ayda ikamet etti de bu ay iç, bu ayda iken içinde evine dönmekte olduğu o gecede de itikaf etti. Müteakiben halka bir hutbe irade ederek Allah azze ve celle'nin dilediği bazı şeyleri onlara şöyle emretti. Ben şu 10 günde itikaf ediyordum. Sonra bana şu son on günde itikaf etmem zahir oldu. Benimle beraber itikaf etmiş olan kendi itikaf yerinde gecelesin. Ben bu geceyi muhakkak görmüştüm. Fakat o bana unutturuldu. Siz onu yani Kadir gecesini son ondaki her tek gecede arayın. Ben kendimi bir su ve bir çamur içinde secde ederken gördüm. Ebu Sa'id al-Hudri radıyallahu anh'u sözlerine devamla, biz 21. gecede yağmura tutulduk. Hatta mescidin çatısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı yere kadar aktı. Ben sabah namazından dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktığımda yüzü yağmur, çamur içindeydi. Müslim 1993 Ayşe anamız radıyallahu anhânin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günü içinde arayınız buyurmuştur. Müslim 1998 Kardeşlerim oruç babı burada nihayete erdi. Şimdi bu kadarla iktifa edelim. Daha sonra inşallah diğer baplardan hangisi gelecekse ona devam ederiz. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.